Yani imamlara herhangi bir ek bir şeyler ödeniyor mu hocam böyle hediye bağında Benim e, yani bu da bir e, eksik bilgi var. Mesela Ramazan ayında imamlara ilave bir maaş verilmiyor. Evet. Sadece şu var. Sendikalar devletle anlaştılar. Eğer imam derim ki Kurban Bayramı'nda devlet dört gün tatil veriyor bütün memurlara değil mi? Evet. Yani hem tatil yapıyor hem o e, çalışmadığı günün parasını da alıyor. Parasını da alıyor. Halbuki e, imamlar da memur, e, onlar çalışıyor e, bayram günlerinde. Eğer çalışırlarsa, yani izin kullanmazlarsa onlara e, sadece bayram günleri özgü olmak üzere Ramazan bayramı, kurban var evet. mı? Onlara cüz'ü bir çalışmanın karşılığı. Herkes, bütün memurlar çalışırken onlar çalışmadığı için e, on, onlara bir e, ilave para veriyor, cüz'ü bir şey. Bir de belli memurlar var mesela, mesaiye kalıyor. Yani diyelim ki Ankara'dan bizde mesela, Diyan İşler Başkanlığı'nda mesela 6'da bitiyor. Bazı yerlerde 5'de bitiyor. Bunların sabahleyin başlamasına göre kimi daireler 8'de başlıyor, evet. 5'de bitiyor, kimi 9'da başlıyor, 6'da bitiyor. Şimdi iş bitmiyor. Yani o dairenin, o birimin işleri bitmeyince, mesela bizde Haç ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde işler bitmiyor. Gece 9-10'a kadar çalışıyorlar. Şimdi 9-10'a kadar çalıştıkları için, yani mevzuatında da varsa bunun, ona bir ilave bir şey veriyorlar. Bu da hakkıdır yani. yani bu normal, yani, bütün memurlar da bu bütün, şekilde zaten. Tabii canım, bütün memurlar şimdi böyle bir şeydir. <gülüyor>